siyasette görev alan Allah'ın kullarının emanetini almıştır hıyanet ettiği zaman seçimlerde bunun bedelini ödermiş bana ne seçimlerden <tık> ayetül münafiki selasun münafığın 3 işareti vardır bunlardan biri de emanete hıyanet etmektir senin nüfus kağıdında müslüman yazabilir ama sen belediyeye geldiğinden beri babanın çiftliğini kullanır gibi kullanıyorsun kendi arkadaşlarına izin bile vermeye ihtiyacı hissetmiyorsun. Rahat dolaşıyorlar. Galiban birisinin annesi hasta olsa ona beş dakika izin bile vermiyorsun. Devlet görev ediyorsun. Emanete hıyanet ediyorsun. Üç genden bir tanesini barındırıyorsun eğer yalan konuşmuyorduysan. Sözünde duran birisiysen üçte bir risk taşıyorsun.